İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Muratcan Tombil. Well, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikaday Merkezi ve Ştiftung Merkator gelişiminin katkıları. Merhaba, 94.9 Açık Radize İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Geçen hafta Adana ve İskenderun bölgesinde kömürlü termik santraliye karşı mücadele veren grupları ziyarete gitmiştim. Orada yaptığım röportajlardan bir kesit sunacağız sizlere bugün. 1 bölümde Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği ÇETKO'dan Sağdun Bölükbaşı ve avukat İsmail Hakkı Atal ile bölgedeki kömür termik santrallere karşı verilen mücadelenin hukuki boyutunu ve kazandıkları başarıları konuşuyoruz. Röportajların ikinci bölümünde 4 tane termik santralin planlandığı ama lisansının geçtiğimiz haftalarda iptal edildiği Erzin bölgesinden Arzin Gönüllüler Derneği'nden Hüseyin Altaç ve Arzin Termik Santrallere Karşı Çevre Platformu'ndan Necdet Sökmen ile Arzin bölgesine dair, yerel'e dair bilgileri konuşuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İklim için. Yani şimdi belki biz bu mücadeleye başladığımız zaman işte yumurtalıkta işte Sağdu'nun bahsettiği hani 2001-2002 yıllarında asıl Alman Evonik Industries isimli şirkete ait olan ama işte yanında Türkçe künyesinde Isken, İsken AŞ olarak yer alan su gözü termik santrali burada tekti. Bir tane termik santral buraya konuyor. Evet. Şimdi burada bu bölgede Mersin'le Hatay arasında 35 tane termik santral projesi var. Yani şimdi biz bu mücadeleye başladığımız zaman bu bir çevre mücadelesiydi. Şu anda artık bence bunun adının değişmesi gerekiyor. Bu yaşama mücadelesi. Tabii tabii. Yani bu yaşama mücadelesi. Çünkü yani şu anda biz hepimiz işte içtiğimiz suyla ondan sonra işte yediğimiz yemekle nefes aldığımız havayla yavaş yavaş hepimiz zehirleniyoruz. Sürekli kanserojen madde alıyoruz. Yani işte 35 tane termik santralin eee bizim engelleyebildiğimiz işte 10 civarında termik santral oldu. 23 evet. tanesini engelleyemedik. 3 tanesi yapıldı. Şimdi bizi tane... takip edin az sonra. Haftaya Sen çıkacağız önlere. Kırova Gölü'nde bu termik santrallerin yanındaki Ee, ekilir dikilir tarım alanlarında şimdi buğday tarlalarının üzerine içinde işte radyoaktif maddeler olan asit yağmurları yağıyor. Kükürtlü oksit vazotoksit gazlarından oluşan içinde radyoaktif ağır metaller barındıran asit yağmurları yağıyor ve bu bir şekilde besin zincirine dahil oluyor. Aslında bu artık bir yaşama mücadelesi haline geldi ve yani son 10 yıldır yani bizim yaşama alanımızı ortadan kaldırırcasına ağır bir şekilde istila eden talat, talan eden wahşi köptelize yani şu anda bizi yavaş yavaş öldürüyor tabii. Birkaç sene sonra da işte Esna, insanlar çevre kanser oluyor olduğunda... ya. Evet, çevre birkaç çeviriyor. sene sonra da aslında bu da olmaya başladı. İşte her artık gün geçtikçe kanser vakaları artmaya başlıyor. Belki böyle giderse 3-4 yıl sonra, 5 yıl sonra her 3-4 insandan birisi Türkiye'de kanser olacak. O zaman da işte MR cihazları, işte tabii. kanser ilaçları vesaire yani bu kömürü a çıkartan, satan, termik santrali kuran, tepedeki aynı gruplar bize kanser araçları da satacak. Vahşi kapitalizmin ağır bir saldırısı altındayız ve artık bu mücadele içerisinde bulunan, çevre mücadelesi içerisinde bulunan her kişinin ve grubun bunu çevre mücadelesi olarak değil, yaşama mücadelesi olarak telaffuz etmeye başlaması gerekiyor. Ve toplumun da, yani bunun bilincine varabilmesi için bunu söylememiz gerekiyor. İnsanlar Yani bizim insanımız çünkü şöyle, bizim insanımız somut sonuçlarını görmeden hiçbir şeye inanılmaz. Yani biz bunu çevre mücadelesi olarak adlandırdığımız sürece sokakta zehirlenen, ondan sonra tarlasında üzerine asit yağmuru yağan, yeraltı suları zehirlenen insanımız her evde bir kanser vakası var, yurt ortası su gölü köyünde. Ondan sonra Allah'tan geldi diyor. Yani çünkü bunun yaşama mücadelesi olduğunu bilmiyor hala birçok bizleri çiçeği budi falan avucu evet, koruyor zaten. Çiçek zannediyor. dalında güzeldir. Hiç nereye basmayın dediğimizden dediğimiz geliyor. Böyle şeylerden de mesela eee ben mesela şeyin e, hem özgeçen geçeceğimiz konferans anlatırken ki işte patlamalar olurken sen bununla uğraşayım falan diye işte şimdi, e, e, işte, a, işte çevre tarlörü bizim yani, evet evet. evet, dediğin, evet ya var, hatta ben aynı yaşam yani bunu bu da ölüyor. Işte, o işte şimdi ben azda kesinlikle. Şey biz Erzin bası aşılamasını işte erteleyelim mi de arkadaşlar? Tam biliyorsunuz şeyden sonra işte bir gün sonra da açıklamamız önceden aldığımız tarih kararı. Sonra ben internette olayı takip ederken bir pankart gördüm. Üzerine kan bulaşmış, Munzur Çevre Koruma Derneği doğayı ve insan şeyine katlayan da son diyor. Onu koydum dedim sahibine. Bakın arkadaşlar, bu insanlar orada niye bulunuyordu? Doğa ve yaşam için oradaydı. Bizim derdimiz ne? Aynısı. Onların ruhu için biz bunu yapmalıyız gerekiyorsa. Ve Öyle o gün o etkinliği öyle yaptı. İlk satırı orun koyduk basın açıklaması dedik yani buradaki insanlar hani öldü ama ne için öldü? Yaşam için öldü esasında diye. Dolayısıyla katılıyorum. Somut somutlaştırırsak esasında şeyde İskenderun Körfezi'nde iki yakalar. Şimdi Erzincan'la Apex'e gidin işte oradan denize dönün. Bakın İskenderun Körfezi'ne. Solu ve sağı. Sol taraf İskenderun kıyıları, sağ taraf Yumurtalık, Ceyhan, Adana kıyıları. Ve sol taraf kurşun ve kadmıyum kirliliği kurşun ve kadmıyum kirliliğine bağlı belirgin bir şekilde toprak analizlerinde ortaya kom şeyde kaybedilmiş bölgeler. Payasa kadar. Biz sağ tarafı ve Erzini 4 yıla kadarki daha kirlenmemiş bölgeyi kurtarmak için bu bocalayı veriyoruz. İşte 15 yıldır. Yani evet. kirli değil. Kirliliği orada tutabilir miyiz? Yani size stratejik bir şey çizdik kendimize. Yani verdiğimiz mücadelede bir hedefimiz var. Hani kaybedilmiş bölgeyi kullanıyoruz nasıl kullanıyoruz? Kötü reklamda kullanıyoruz. Etkinliklerde fotoğraf olarak orayı kullanıyoruz. Oradaki kanser vakaları insanlarla gidip buluşup konuşup onların anlatmasını istiyoruz. Eee çünkü orada Sarıseki bölgesinin taşınması gündemde yıllardır. Düşünebiliyor musunuz? Sebep ne? Kirlenmiş topraklar. PM10 ölçüm değerleri yasal limitlerin çok üstünde. Ve insanlara diyor ki, "E burada sanayi var. Artık siz burayı terk etmez misiniz?" E şimdi o sanayiye denen şey, işte termik santral ve e, şey, e, çöp, demir eriten, aslında yakma tesisi. Çünkü o çöp demiri yakarken üzerinde bir sürü boya da yakıyorsunuz. Eskiden bunlar tamamen korkunç şeyler. Yani o başlı başına bir facia zaten termik santral tesisinde. Santral şeyde 2000'de işte, mi? 2004'te mi? Bakanlar Kurulu kararnamesiyle orası enerji ihtisas bölgesi haline getirildi. İşte milyon kaç 10.000 ya yani bilmem Orada ne oldu şimdi? İşte biz bu 15 yıldır İsmail Bey özellikle işte kurguladığı toplu lisans iptal davalarını 2009'dan bu yana açtık ve takip ettik. Ve sonuçta ne oldu şu anda? Erzin bölgesindeki 4 lisans reddedildi. 4'ü gitti. Çetlerle falan yaptınız değil mi? Hay hay çet hayır işte şimdi bakın. Lisans iptali farklı. Biz o, lisans iptali. O farkı biliyorum ben. Bu zaten İsmail Hatta şöyle yani, bir şey oldu. Yani bu bomba başka bir şey şimdi yani. Şöyle bir şey oldu. Onu da söyleyeyim ben. Şimdi biz Ee, önceden eee ciddi iptal davası açıyor. Evet. Şimdi Türkiye'de yasaya göre chat raporları parayla alınıp satılan bir meta haline getirildi AKP iktidarı döneminde. Yani paraya bastırıyorsunuz. Parayı da bastıran firma ilgili firma, chat firmasına parayı veriyor. O da adrese teslim istendiği şekilde bir chat raporu hazırlıyor. 300 400 sayfa yazıyorlar. Şöyle zarar var, böyle zararı vardı. Ondan sonra da başında akademik sıfatlar olan 3 4 kişi E, çedi olumlu raporunun altına imza yatırın. İsmail Gülgür Koy. Bu arada siz dava için iflettirttiğiniz olumsuz bir kişi raporu geleri gelmez. Aha. Daha mahkeme sonuç iptal ettim kararı açıklamadan şapkadan tavşan çıkarılıyor, yeni bir çet çıkarıyor şey. Tesis sürece devam ediyor. Aynen yani o zaman yasa değişikti. O zaman evet. ilk önce eee şeyi yaptırıyorlardı. Çedi falan ilk önce lisans alıyorlardı. Ondan sonra lisans aldıktan vesaire sonra eee şey çedi yaptırıyorlardı. Şimdi bu Cağdur'un biraz önce söylediği gibi biz mesela bunun soğut örneğini şu anda İskenderun Sarı 8'de inşaatı bitmiş ve işletmeye açılan e, Diler Enerji ve Atlas Enerji Diler Termik Santrali'nde yaşıyor. Egemerdan Aynısı oldu. Evet. Serenada da aynısı oluyor şu anda. Atlas mu? Enerji Diler Termik Hı -hı. Santrali'nde biz 2009 yılında Diler'in termik e, Diler Termik Santrali'nin çedini iptal ettirdik. Çedini iptal ettirdikten hemen sonra adamlar gitdiler yeni bir çet daha satın alırlar. Ben bunu artık satın alma olarak tarif ediyorum. Yani şey değil, çet yaptı, yaptırma değil. Parayı bastırıyor, çıt çıkıyor. Adları değişiyor. Adları, adları de değişiyor. Yani bazıları da zaten copy paste yapıyorlar. Aynen, yani aynen, şey, aynen. başka mesela şeyde bir başımıza geldi. Eee, Susuzgölü Karış Santrali'nin çetroporundan kopya yaparak Çalıkan yani Çalık grubunun petrol rafinerisinin çedini yaptılar. Aynen şeyleri aynı. Bazı yerlerde isimlerini değiştirmeyi unutmuşlar. Tamam mı? Yani kopipaste <gülüyor> yaparken bilgisayar sistemi üzerinde hala isken misken stüdyo termik santrali yazıyor ama öbür taraftan çalık petrol rafinerisinin çediği o. Tamam mı? Hı -hı. Yani şeyleri aynı. Ee, şimdi böyle olunca bir de çetre iptal davalarında çok büyük paralar gidiyor. Yani sonuçta biz hani gönüllü olarak bu işleri takip ediyoruz. 8 bin lira ortama bir kişi yani, ücreti evet, var. Evet. 8-10 bin lira civarında Hı -hı. dava masrafları tutuyor. E zaten çoğu derneğimiz yani kiralarını karşılamakta zorlanıyor. E bunun yanında bizim karşımızda 1.5 milyar dolarlık her bir tesis için yatırım yapan bir şirket var. O 1.5 milyar dolarlık tesis için günde 24 saat profesyonel olarak katletmek için, dünyanın insanlarını sonuna getirmek için çalışan profesyonel insanlık düşmanları var. Tamam mı? Biz de bunun karşılığında işte Sağdu'nun biraz önce söylediği gibi yıllık izinlerinden kullanarak, ondan sonra hafta sonları, geceleri, sabahlara kadar dilekçe yazarak itişmeye çalıştık. İşte sağdan soldan eee aramızdaki çevre koruma derneklerinden böyle ortaklaşa bir e, havuz yaparak para toplayarak dava açtık. Tabii can doğa koruma dernekleriyle olarak çalışıyoruz. Yani Ondan sonra şunu düşündük. Dedik ya biz bir kedip iptal davası açıyoruz. Kedip iptal ettiriyoruz. Adamlar yeni çedil alıyor. Biz dedik insan siptel davası açalım. Ondan sonra hatta o sıralarda herkes buna olmaz dedi yalnız. Evet <gülüyor> o dönem o zaman Türkiye'de verilmiş bir dava değildi bu. Lisans iptal davası. Herkes çedil iptal davası açıyordu. Ondan sonra biz Hatay İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karar vardı. Diler Termik Santrali'nin çet iptal davasını. Hatay İdare Mahkemesi 2009 yılında Diler Termik Santrali'nin planlandığı Sarı Sekin'in hemen yanındaki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın kullandığı kömür miktarı itibariyle alıcı ortam olan hava deniz su ortamlarına dağılım modelleme çalışmalarının yapılmadığından bahisle o çeti iptal ettirmişti. Biz de lisans iptal davalarını yan yana o zaman 17 taneydi. 17 tane termik santral başvurucu vardı. Sonra şu anda 35'e çıktı. 17 tane termik santral yan yana kurulduğunda bunların sonuçlarını öngöremezsiniz. Yani burada insan yaşayamaz, canlı yaşamı sürmesi imkansızdır. Diğeri kümülatif etki ve toplumsal maliyet hesabına dayanan davalar açtık. O zaman 8 tane termik santral lisans iptal davası açtık. Başta Çetko olmak üzere Adana Çetko, İskenduru, Tarsus Atay, Mersin, Osmaniye, Samandağ, Çevre Koruma Dernekleri, Erzin'in üretici birlikleri. Sonra Erzin'deki üretici bütün birlikleri. üretici birliklerini oraya dahil ettik. Suroma Kooperatifi, biz... Narenci Üretici Birlikleri. Çünkü şey çok önemli. Evet. Yani üreticileri bu işe kanalize etmeyi başardık. Erzin bunun en somut örneği oldu. Çünkü finansman konusunda da bize çok yardımcı olur. Biz Erzin'de 3 şet raporu iptal ettirdik. Maliyeti bize 25 bin lira oldu. Onlar olmasaydı biz burayı bulamazdık yani üretici birliklerinin desteği olmasaydı. O zaman davalarımızda şey de yapıyor. vardı. Direkt görüyor ki yani ya işte, içinde... nasıl anlattığınız işte, yani onu başa anlatabilmeyi başardı. Yoksa çok zor bir şey Tabii yani canım, çok şeyde, kolay değil. E, asit yağmuru sonucunda da, narenciler dalı döktürüldü hmm. 2009. Evet, evet. 2009'da İskender şeyde Sugözü Termik Santrali'nin şimdi uzun bir süre yağmur yağmadı. Hı hı. O işte azotoksit, kükürt dioksit gazları Bilmiyor. ve içindeki ağır metaller bir süre havada birikti. Normalde orada yılda 340 gün, 350 gün güneyden rüzgar eser. Bir süre yağmur yağmayınca, rüzgar da esmeyince arkasından 2009'un 2009 eee 2009, pardon 2010 28 aralıkla 2011 eee köy Ocak arasında 5 gün yağmur yağdı. O 5 günlük yağmursu olucunda Erzincan narenciye bahçelerinde, evet, narenciyenin %80 oldu. dalında çürüdü asit yağmuru evet. sonucunda. Yani bunu şimdi mesela Erzincan'da yoğun bir narenciye üretimi olduğu için Erzincan'daki narenciye üreticisi net bir şekilde gördü. Davalarımıza da yani bu olayı somut bir şekilde gördüğü için sadece Eee hani bizim anlatımımız da önemli ama sonu bir şekilde gördüğü için de davalar destek verdi. Davalarımızın içerisinde şey de vardı. Adana Tahkikat Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası da vardı. Böyle bir grup olarak açtık. Sonra bu 8 tane açtığımız davada 6 tane termik santral lisans iptal davasında Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi durdurma talebimizi reddetti. Hükmün netifetki ve toplumsal maliyet hesabına dayanarak bu davalarda Yürütmeyi hmm. durdurma talebimizi reddetti. Fakat itirazımız üzerine 15 kişilik Danıştay'daki daire başkanlarından oluşan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 7'ye karşı 8 oyla bizim itirazımızı kabul etti. Ve bizim bu açtığımız davalarda bu kümelatif etki davaları, kümelatif etki iştahat efendim içtihat oluşturdu. Evet, kümelatif etki kararları şu anda içtihat oluşturdu. Şu anda Türkiye'de Rüzgar enerjisi davalarından, heş davalarına da kadar birçok davada idare mahkemeleri, bu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği hükmün Türkiye'de yanan bu kararları içtihat olarak kullanıyor. Yani yani bu sadece işte çevresel alanda değil, aslında i̇şte kümlatif etkiyi her yerde kullanabilirsiniz. Yani kümlatif kirlilik dersiniz işte binanızı yaparken kümlatif başka bir şeyle her şeye olur yani her şey o ya bu bir hayat bakış açısı esasında. Evet. Mesela bu toplumsal maliyeti de başarabilirsek onu mevzuatlaştırmak evet. için çalışıyoruz. İlk kez yani işte bizim serzenişimiz şu. Tekrar oraya geleceğim. Niye somutlaştıracağım? Ya biz bunu 2009'da düşündük, uygulamaya koyduk. Bakın üzerinden kaç yıl geçti? 6 yıl geçti. Ve bunu herkeste paylaştık. 2011'de Türkiye'de bent termik santrale karşı mücadele ediyorum diyen herkesle yereller ama ...yerellerdeki mücadelede herkesle Ankara'da oturduk, toplantıya yaptık. Senin topladığın o Anadolu kanatmayacak bir evet, işimiydi evet, değil evet, mi? Evet, yani evet, biz mesela yok. sen Bartın'a yazdın, Çanakkale'ye yazdın, e, Türkiye'de Temmik Santral kurulacak her yere Sadun yazdı. Ve Ondan gittik, da, e, bundan anlatacak. Onlardan da tepsikciler geldi, evet. anlattık, dedik ki biz lisans hiptal davası evet. yapacağız. Hepimiz biz... aynı anda, aynı gün açalım bu davaları tüm Türkiye'de, sadece biz açtık. İsmail Örnek Dilekçeyi paylaştı, yani e, bütün bunları söylüyoruz, 6-7 yıldır anlatıyoruz daha yeni işte heal'ın eee heal'ların yakın görüşüyoruz artık. Onlar geldi. Bizim dediğimiz şeyi salmaya başladılar. Dediler ya toplumsal maniyet var işte. E biz biliyoruz. Bunu da 6 yıl söylüyoruz. Yani milletin boğazına sıktık dedik. Yani ya tabip odaları işte meslek odaları ve halk sağlığı uzmanları, toras dernekleri ya bir el atın şu işe. Bu iş hani sağlık boyutu var. Eee sonuçta heal bir rapor yayınladı. Yani en son bizim istediğimiz noktaya geldi. O da dedi işte Türkiye'de kömür kullanımının yani kömür kullanımının enerjide kömür kullanım maliyeti 10.72 milyar TL'dir dedi. Bu görünmeyen bir maliyet. İşte bu bir toplumsal maliyettir. Yani e, neyse bu konular çok uzun biz buna bu kitap olacak zaten. Yani bu kitap olacak bir mücadeleye dönüştü. 1985'te alınan bir karar var. Yani devletin aldığı bir karar. O zaman özal döneminde. Eee bizim sahili anlatmışlardır belki dünyanın en güzel sahillerinden birisi vakit olsa da götürebilseydik keşke sizi bir yan ne güzel sahillerinden birisi. 8 kilometre kum Türkiye kum saalı daha doğrusu. Eee bu Türkiye'de böyle bir kumsal da var. Geriye doğru da 1 kilometrelik bir kumsal. Bir de bizim sahilde göz <gülüyor> nazda eee kaynağa çok yakın olan, kaynağa 3-4 kilometre uzaklık olan buz gibi bir şey eee tatlı su akıyor denize. Bu tatlı suyun sağ tarafını olduğu gibi eee serbest bölge ilan edildi 85'li yıllarda. Ve kirli sanayi işte gemi söküm eee tersaneleri, ondan sonra çimento fabrikasının konuldular zaten. Eee ve bunun gibi işte Toros gübre fabrikası aklınıza çevirdiler orayı. Yani orası sit alanı. Eee bu tarafa da 5 tane termik santrali yumurtlağı yapıldı zaten. Su gözü. Bunlardan 4 tanesi kömürlü bir tanesi de Egemer. Egemer'i de yaptılar santrali. Eee ve burası 1. sınıf tarım arazisi. Yani bizim bölge özellikle bu Erzin havzası, Amanoslar'da bu Erzin'den başlayıp KayaSak'a kadar bölge Amanoslar özel bölgesi. Amanoslar devam ediyor orada. Ama burası çok özel bir bölge. 300 değişik endemik bitkinin yaşadığı böyle ya canlısı da var bunların, bitkisi de var, her türlüsü var. Bunun içinde sahilde karettalar da var. <gülüyor> Yeşil karetta dediğimiz çok az bulunan bir tür de var. E zeytinlik alanlar, portakal bahçeleri, vallahi tamam her şey var. Buna rağmen <gülüyor> bunlar yapmaya devam ediyorlar. Biz o 4 tane kömürlü termik santral işte çabalarımızla eee onları defalarca sağ olsun Ümit bizim avukatımız, gönüllü avukatımız. Defalarca bunlar çet rapor aldılar. Biz de defalarca iptal ettirdik. O burada işte eylemler yapıldı, konferanslar, paneller yapıldı. Buraya şeye geldiler. Çet raporunu almayı anlatmaya geldiler. E ondan sonra kovdu. Ya bunun gibi işte bildiğiniz türden eylemler. Şimdi bütün bunlar yanıydı. Bir de orada Histos antik kenti var. As Isos Antik Kenti. Bu Isos Antik kenti 2500 3000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Ta Bizans'lar, Romalılar, Enevil'ler, Selçuklular, Osmanlı. Bütün bunların izleri var. Kat kat çıkıyor zaten. Kazılıyor şu anda. Amanos'lardan eee Burun sahile kadar giden bir Isos su kemeri var. Isos su kemeri dediğimiz. Ondan sonra her taraftan kazdığın yerden zaten tarih çıkıyor geldiler otoyol yaptılar oraya ondan sonra çevirdiler eee serbest bölge yaptılar. Adamlar iki türlü talan yapıyorlar. Hem tarihi eserleri çıkarıyorlar, hiç kimseye haber vermiyorlar. Belki onlar için tarihi eser ne kadar değerli bilmiyorlar ama altındı, şuydu, buydu onları da çıkarıyorlardı mutlaka ve bunları başlarında eee <gülüyor> bilir kişi veya bir denetleyici olmadan yapıyorlardı. Ben yoktum burada. Ilısu gölü eee buraya yapılırken santral, yumurta üstü gözü termik santral yapılırken bizim arkadaşlar buradan eyleme gittiler oraya. Taşlı eyleme. Yumurtalı halkı bizimkileri sopalarla kovalamışlar. <gülüyor> yani bir dinişin o tarafı var. İstemiyor insan. Şey, e, istiyorlar insan. E, i̇stiyorlar tabii ki. İş bize iş kapısı falan filan diye. E peki burada nasıl oldu? Burada iktidar bur ettirirken Burada yok bizde öyle e, ha var belki de şey termik santralden e, işte ne bileyim arsa satanlar veya parla satanlar veya çocuğum orada çalışacak diye beklenti içinde olanlar var. Onları biliyoruz. Ama öyle açık açık karşı çıkan pek olmadı. Hmm. Evet. Ama şu da var. <gülüyor> Burada geçmişte bin kişiyle mitikler yapıyorduk. Şimdi kala kala yüz kişiye falan düştük. Niye? Niye? Evet. Siz hasta sıkıl var mı yoksa? Eee sıkılmak da var. Bir de hep şunu işlediler. Ya bunlar nasıl olsa yapacaklar buraya. İktidar arkalarını alarak evet. mutlak halı santralleri yapacaklar diyorlardı. Eee ve herkese onu inandırdılar. Ya siz boşuna uğraşıyorsunuz diyorlardı. Yok. Hmm. Boşuna uğraşıyorsunuz diyorlardı. Bizler de ise 10 kişi 20 kişi falan kaldık. Bir de tabii ki geçmişteki o gençlik o Erziğliönlülerin falan gençlik şeyi de yok. Eee onları da yakalayamıyoruz abi. Ne yapacağız ya geldi. Bu şeyi de yakalayamıyoruz. <gülüyor> Ama şimdi şu kazandığımız bu 3-4 defadır kazandığımız mahkemelerle falan biraz daha eee hareketlendi. Medya çok destek verdi. Eee bütün gazetelerde, uluslararası telerde çıktık çalışmalarımız, eylemlerimiz. 2 hafta önce bittik Selena iptal edilince kömürlü santral oraya sembolik bir mezar yaptık bilmiyorum gördüğünüz. Döndük <gülüyor> <gülüyor> Selenay'e. Bir de şey mezar tahtası koyduk falan. O işte böyle medyatik şeyler yaptınız ama medya çok ilgileniyor. Yani. <gülüyor> Şeyde Çanakkale'de de bayağı şey eee cenazeleri karşılar. Işte, Misakken cenaze kasası yapılır. Evet, biz de yaptık burada. Daha önce tabutlar yaptık <gülüyor> falan filan. Bir sürü işi ay. İklim için. İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombil. За банджунівестіс, Істанбул, Політика дай м'який, зве, Штифтунг м'яка, торгі,